صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صل عليك الله ما غيف همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد aleyhine ve sohbeti ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan-ı Şerif'in 10. akşamının iftarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bu gece 11. gece. Olması azebile çok fazla lütleri var. Tabii her gece olduğu gibi teravihleri var. Cemaatle namazları var. Yani insan Ramazan-ı Şerifi ibadete ayırması lazım. Eğlenceye değil. İftarda çok yiyip de yan gelip yatmaması lazım. Mutlaka cemaate çıkması lazım. Cemaatle yatsı teravih kılması lazım. Sonra sabah namazını zaten erken kılıyorlar. E, imsaktan yarım saat sonra. Yani cemaate yakın bir camiye gidip kılsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Sahih-i Müslim hadisinde bu geçiyor. Yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar kıyam yapmış olur. Ayakta namaz kılmış gibidir. Sabah namazında cemaatle kılan bütün geceyi kıyam ile yani ibadetle geçirmiş gibidir. Gündüz zaten sıyam oruç var. Gecede kıyam olursa bir de teravih kılarsa yani nurun ala nur olur. Ne büyük kar olur ne büyük kazancı olur değil mi? Nerecim var kendimizi zarara sokma. Ramazan şerife hürmet ve ikram ve tazım yani değer vermek çay ısmarlamakla olmaz sen Ramazan'a yemek mi ısmarlayacaksın mübarek ay Allah'ın ayıdır e şimdi bu aya hürmet etmek ikram etmek, değer vermek demek haramlardan sakınmakla günahlardan kaçınmakla ağzını, gözünü, dilini, kulağını gıybet, dedikodu, yalan, iftira şehvetle namahreme bakmak gibi menhiyattan uzak tutmakla olur kardeşlerim teravih kılmayanın Ramazana ikramı olur mu? Hürmeti var mı demektir? Ne fark etti Ramazan gecesi diğer gecelerden? Gencecik insanlar Sağlıkları yerinde Bak ben ayağım mayam kırık vaziyette Sürüne sürüne kılıyorum ya Cemaatle tabi kılıyorum Elhamdülillah Allah'a hamd ediyorum yani Secdeden rükudan mahrum etmediği için çok hamd ediyorum Yani ağır hastalıklarımla beraber Bu kadar meşkalemle beraber Yani sapasağlam insanlar Gencecik insanlar yani neyse yatsıyı kılsalar yine şükrediyoruz da. Yine ne yapalım şimdi? Bari farzı kılsın, vitri kılsın. Farz vacip yani. Ama teravihte az iş sünneti müvekkedir. Bir de çıkartmışlar bu sekiz rekat palavrasını ya. Sekiz rekat kılınan nafile ibadet olur. Teravih olmaz. Sekiz rekat diye bir teravih sahabe-i kiram kılmamış. Böyle bir şey yok. Nereden bu millete bu yalan dolanı uydurdular ya? Cami'de boşalıyormuş millet, Öyle bir haberler duyuyorum şimdi. Ben rastlamadım da. Sekizden sonra bayağı bir git çıkan oluyormuş. Mekke'de falan da oluyor da. Ama oranın namazları uzun tabii ki adam. Sekiz rekat, kırk beş dakika, elli dakika sürüyor zaten. Yani. Hadi orada da çıkmaması lazım. Ayrı deva. Ama, ama gidi sekiz rekat da. İşte şey yaptım. E git o zaman evde tamamla on rekatında da. Kendin kıl. Baktın ki imam uzattı işi. Yani hatimle kılınağına denk geldim falan. 12 rekatını kıl mübarek. 12 rekat nedir yani 8'den sonra bir 12 daha eklesen ol sana 20 rekat. Yani Ramazan-ı Şerif'te çok şefaat alacağız inşallah. Biraz gayret edelim. Mevla'mıza yaklaşmaya çalışalım. Tekarrub. Men tekarrebe fi bihaslati min el hayre. Salman Farisi'nin rivayet ettiği hadiste ne okuduksa. Radiyallahu her gün hayırlı bir hasletle namazdan daha Gayrı bir şey olur. Meşru edilen ibadetlerin en hayırlısı namazdır. Namazdan daha hayırlı bir ibadet yok Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. E sen mübarek adam. Ne zorun var yani? Efendim, namazını kılmıyorsun. Eksik kılıyorsun, noksan ediyorsun. E, kim hayırlı bir hasletle tekarrupta bulunursa, tekarruf ne demek? Allahü Teala manen yaklaşmaya çalışmak. Çünkü Mevla'ya zahiren yaklaşamazsın. Mevla mesafelerden, yönlerden, cihetlerden, taraflardan münezzeh Mekanlardan münezzeh Ancak nasıl yaklaşırsın? Rızasına yaklaşırsın. Rıza mahalli olan cennetine yaklaşırsın. Cemalini görmeye yaklaşırsın. Zaten bir yandan ölüme yaklaşıyoruz. Bir yandan da güzel ölüme. Allah'ımızın rızası üzere ölmeye yaklaşırız. İnşallah. Kim Ramazan'da hayırlı hasret yaparsa, kâne kemen et de aferi boten fi Başka bir ayda farz hedea etmiş gibiler. Ramazan şerifte nafile yok arkadaşlar. Yani hepsi farz gibi ya. Kaza borcundan düşmez ayrı dava. Onun hesabı ayrıdır. Ama sevapta farz sevabı veriyor sana annem. Mübarek adamsın. Yani biraz e, zorluk oluyor. E, sen de diyorsun bana hoca yattın aşağı diyorsun. Sen diyorsun keyfin yerinde diyorsun. Konuşuyorsun. Ben bütün gün çalışıyorum. Yoruluyorum. Bir şeyler bir şeyler diyorsun bana. Ben biliyorum sen ne diyecekler. Ama yine de ben sana diyorum ki Allah sana sıhhat verdi. Sağlık verdi. Bak ben pilli gibi yaşıyorum. Her tarafıma cihazlar takılı yaşıyorum. Şekerim bir iniyor bir çıkıyor. Günde kaç kere zikzak. Yani 30 senedir ben ben de hastayım. beni Bana da acı biraz. Daha. Ben de idare et. Ben biraz yatarım. Ama sen de şimdi mübarek adam. Hiç mi uyumuyorsun yani? Namaza gelince, haberlere gelince dinliyorsun. Maç izliyorsun. Ya bu millet maç hastası olmuş ya. O maç yerinde iki teravi kılar. Hatta üç. Dünya kadar kazanamaz kılar. Maçla uğraşırken kazaları duruyor. Yarın ölse kazalarını soracaklar ona. Büyük ahirette büyük borç ve hesap ödetecekler ona. Büyük fatura çıkacak ona. Ya sen maç seyretmeye ne vaktin var? Daha kazanamazdan duruyor be adam sen. Teravih dedim millete. E yani bir öyle. Ne kadar zor geliyor namaz ya Allah Allah. Bize kolay gelmesine çok şükrederim. Bizim hanım kardeşlerimiz de. Şaşırıyorum maşallah. Ne ibadet dilerim. Ne takva sahipleri var. Çok memnun oluyorum. Onların haberlerinde, hanımlarla telefonda bile görüşmem. Böyle bir kuyum yok da. Haber alıyorum. Yani e, anlatıyorlar. Bazı mektup geliyor. Eşleri haber ediyorlar hatimle kılıyor ya hafıza hanımlar var hatimle kılıyor. Bir de farz namazları bile hatimle kılıyor. Telefon açıyorsun efendim namazda. Telefon açıyorsun namazda. Ya feyle hoca hanımlar var, hafıza hanımlar var. E bunlar da genç, bunlar da insan. Bunların da canı efendim yemek, şarkı türkü, film seyretmek ister. Ama sabredeceğiz. Ahiret sonsuz. Orada biraz sabredeceği sınırlı sayılı günler eyyam-ı madudat. E bu insanlar günde 100 200 300 böyle hatimle kılarlarken biz normal teravih 20 dakikada 25 dakikada en fazla bitiyor. Yani bu nasıl bir gevşekliktir Allah aşkına ya? Biz Allah'a muhtaç değil miyiz? Cennete muhtaç değil miyiz? Rızasına muhtaç değil miyiz? Ramazan-ı Şerifi şefaatine muhtaç değil miyiz? Niye kendimize çekidücan vermiyor? Şimdi hadis-i rivayet edeceğim. Ramazan-ı Şerifin şefaatleri hakkında ve faziletleri hakkında. İnne Ramadane yevmel kıyamet fi ehsen suretin. Şüphesiz Ramazan-ı Şerif kıyamet günü gelecek en güzel surette. Yani işte nurani bir zat, heybetli bir zat. Adam insanlar şaşıracak. Evence başka bir ayette geçti. Men hazza rasulun nebiyun emmelek. Bu zatta kim diyecekler? Rasul müdür? Nebi midir? Melek midir diyecekler. Çünkü Mevla ona istediği şekli veriyor. En güzel surette Ramazan-ı Şerif gelecek. değil Allah Teala Teala Ya Mevla Taala'nın kabul makamında huzurunda duracak ve secdeye varacak. Mevla mekândan münezzeh. Mevlada bir cihet yön olmaz, mekan olmaz. Ama makamlar, mekanlar etmiştir. Meleklerin makamları var. Cennet Sidretül münteha, arz, kürsi hepsi mekandır. Onlardan hangisinde dilerse orada durduracak onu. Mevla tecelli eder ona. Ve buyuracak ona ki, ey Ramazan de hacetin neyse isteyebilirsin. Ve seni hakkını bilenlerin, tanıyanların elinden tut. Hakkını tanıyan. Burası çok önemli. Ramazan hakkını tanımak. Yani Ramazan diğer aydan farklı olacak arkadaşlar. Ben dırdırır konuşuyorum. Konuşmayacaksın bu ay, duracaksın biraz ya. Ben sinirli bir adamım. Patır kütür bağırırım çağırırım. Yapmayacaksın kardeşim. Ramazan hakkı bu. Gürültü patırdı yok diyor. Geçen gün iki gündür ne hadisler okuduk. Sessiz sükut geçirirse diyor müjdeler var. İbrahim Aleyhisselam diz dize e, cennette beraber et, Olacak ya. Komşu olacak ya. Arşla arasında bir fersak mesafek olacak. Arşın en yakın. Hani şimdi nasıl ki denize manzaralı, boğaza manzara bilmem Aynı bina. Başka yerde 300 bin lira. Orada olsa... 3 milyon dolar. E aynı metre ama civar. Yani komşuluk meselesi. Sitedeyse, bilmem neyse, güvenliği varsa, önünde deniz varsa para artıyor. Onun için cennette olmak başka bir şey. Bir de İbrahim Aleyhisselam'a komşu olmak meselesi var. Adem Aleyhisselam'a komşu olmak. Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallavatullah ala nebine alim Komşu olmak var. Niye kaçıralım bu kadar yan geliri biz ya? Senin hakkını tanıyanların elinden tut. Hadi i öyle buyuruyor. Oruçlu gününüz, oruçsuz gününüzle bir olmasın. Oruçsuzken önüne gelen, dükkan önden geçen kar yakıza bakıyordun. Ne var ne yok ortalıkta diye. Bu iyi bir şey değil. Şeytanın zehirli, kanceri Oku. Ama eşlik oruçlusu bugün Ramazan. Yine efendim dükkana kadın geldi, yoldan kız geçti. E millet Ramazan mamazan bilmez. Bacağını açar, e, o başını açar, o boynunu açar. Bu millette hiç şerahat, sünnet bir şey yok. Sen gözünü sakınacaksın. Sen Ramazan hakkını bilmek orada namerme bakmamak demek. Ağzına geldi şu adamın aleyhine bir bindireyim. Milletin de gözünden onun itibarını düşüreyim falan falan. Ama sen oradan gıybete giriyor Ramazan'dasın. Oğlumu diyorum illa konuşuyoruz boş konuşmalarımız oluyor. Belki arada gıybet dedikodu da kaçıyor yani. Çünkü insan çok geveze bir mahluktur. Bundan dolayı yine ihtiyatat kitabının sonundaki dualar günlük okunması lazım. Ben de arkadaşlara koydurdum ben her gün okuyup diye fakat şeydir bir Arapçalarını tek başına koyacağım şimdi arada Türkçe manalı da koymuşum ya Arapça bilmeyen de Türkçe manalı. Biraz sayfalar uzun oluyor. Bir kağıt halinde koyacağım başka çare yok. Yani iki dakikada okunuyor yani 15 dua. Ama orada imanını tazeliyorsun, nikahını tazeliyorsun. Gıybet dedikodu iftira gibi işlere karıştıysan kul hakkına tereddübeli. Yani adam bunu duymadı, adam üzülmedi. Ondan dolayı bir zarar görmedi de laf arada kaynadıysa e bunlardan dolayı istiğfar ediyorsun falan. Ama adam zarar gördü, üzüldü falan. O ayrıca şahsına gidip e, istihlal, helallık isteme muamelesi farz olur. Onlar ayrı şeyler. Orada yazdım ya. Dolu izahat var. El-ihtiyatat. Kitabın adı İhtiyatlar. Yani ahirete tedbirli gitmek mesela. 24 tane mesele var. Bazen hala yapamadım yani. temim alacaksa sabah namazının abdestinden sonra. Bir tane kerpiş tuğla bulamadılar bana. E çünkü o şey olmuyor. Bu fayanslar mayanslar. Seramikler var ama abdest aldığımız yerlerde mermer olsa falan bunlar pek olmuyor. Çünkü bunlar cilalanmış. Yağlanmış olduklar için üzerinde şey yok yani. Tırtıl yok. İşte bir tane diyorum işte ben. Herkes dinliyor beni. Şimdi belki siz dinlersiniz de birine söylersiniz benim yanındaki Bir tane tuğla lazım. On sonra vitir namazından sonra şey yapıp bir günlük namazların telafisi lazım. Neler yazdık oraya? Yani daha tutturamadık. Bir aklıma geliyor, bir kafamdan gidiyor. Ben de darmadağın bir adamım. Sizin içinizde çok dikkatli Müslümanlar var. Ben cemaattan haber alıyorum. Ahmet Yesevi'nin iftarında İzmit'ten bir arkadaş geldi. Benim eski cemaatim Kır, sakallar akıp kırmızıdır. Böyle kızıl rengi sakal Çok eski cemaat tabii. O 90'lardan Mehmet Paşa da gelirdi diğer yerle. Derinceye gidip her yere gidiyordum ben. Oralarda hep gelirdi işte. Bir mektup getirdi bana hanımından. Dedi bunu illa oku. Allah Allah. Altı sayfa mektup. de hiç yok. Dün gece hiç, Biraz vakit buldum az. Dedim bir okuyayım. Neler dediler. Yüzümü hak etti Allah'ın yüzünü hak etsin. Ne kadar sevindirdi beni. Dünyayı bana tapulasa İzmit'e İstanbul'u versin ben o kadar sevindim. Senin diyor bereketlerin diyor. Kitaplarını tek tek okuyoruz diyor. Harfiyen diyor. Mevlüt ayını bir ay bayram ilan ettik diyor. Kadın cemaatlar evde topluyoruz diyor. Şekerler, şuruplarla ziyafet veriyorum diyor. Mevlütleri okuyorum diyor. Ondan sonra şecereyine bevi kitabı, ahlakine bir bütün Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem neler yazdın sen diyor. Satır satır okuyoruz cemaatle. O şifa-ı şerifi evvelce aldım tercümelerini. Hiçbir şey anlamadım, feyiz alamadım diyor. Şimdi sen derslere başladın. Tabi bir ara ara verildi ama diyor. Ramazandan sonra devam edeceğim inşallah güzel de. Belki de camiye bile gelebilirim onun için pazarları. Yani kış sezonunda. Ondan sonra e, derslerden diyor. E, bütün millet şuurlandı, bilinçlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes aşık oldu diyor. Ondan sonra diyor herkes kendi evlerinde de diyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kıssasını okuyorlar. mevlit kıraat ediyorlar. Bir görsen diyor biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdık diyor ya. Peygamber sevgisi, şuuru neymiş? E i̇şte İslamoğlu gibi adamlar 3 Muhammed diye kitaplar yazarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi adam. Biz de onun gibi adamız. Adam kendini de Resulullah gibiyim diyor ya. Bu adamlar ne hakaretler ettiler. Kainatın efendisini gözden düşürmek için. Yine de gözden düşüremezler. Düşüremeyecekler. Biz var iken, sağ iken bunu yaptıramayız, müsaade demeyiz biz. Biz kainatın efendisine borçluyuz biz. Her şeyimiz ondan biz. Dinimiz, imanımız onu sevmek ya. Sen ne konuşuyorsun? Sevmek neyle olur? Tanımak ne olur? Kardeşim tanımadan olur mu? Tanımadığın insan ne kadar sevebilirsin vasfını sıfatını dinlemedi şifa şerif dersler. Çok önemli tabii. İnternetlerde var dolu eski dersler. Ondan sonra diyor kadıncağız ya diyor bir mevlüt niyet ettim diyor cemaati toplayayım da kadın cemaatı diyor. Bir yemekte. Ficrin, bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunun hatırası için bir mevlid okuyalım. Onların. Bir de ziyafet, hani var ya benim mevlid kıraatı kitabımda çok var. Ziyafet hazırlayan, ışık yakan, böyle insanları yediren içine bir de mevlid okumak. Evliyaullah'ın meşayihin sünnetlerindendir. Ondan sonra bir de diyor, yani garip bir fakir aile yani. Şeyden daireye mi ne girmişler? Tokiden mi ne işte? Beş bin kişi yazılmış... Ben dedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tevessül ettim dedim diyor. Onun mevlidinin bereketine niyet ettim dedim. Kocam da dedi diyor çok heveslenme. Çıkmazsa da çok üzülürsün. Ya dedim diyor, olsun ben Resulullah'ı anacağım. Evde millete yemek vereceğim. Ne var? Niye üzüleyim? Dedim diyor falan. Ya diyor iki gün geçmedi mi ne diyor. Hemen kura da bizim çıktı diyor. Resulullah'ın bereketiyle diyor. Senin kitaplarını sohbette ama neler yazmış. Altı zayıf Bu millet şuurlansın ya. Bir hanım kardeşimiz mahalleler bütün... E, i̇nsanları doldurmuş ya. Sünnet seniye aşkıyla, Resulullah aşkıyla, kitapların kıraatıyla, tilavetiyle. Bu işler böyle olur arkadaşlar. Hoca konuşuyor sen dinliyorsun. Keyfin keka. Böyle olmaz. Çayını da içiyorsun. Belki aradan sıkara da tüttürüyorsun. Yani şimdi oruçlusun yapamıyorsun ama ondan sonra hoca güzel konuşuyor. o kardeşim ben sana bir şuur vermeye çalışıyorum. Ben sana bir bilinç açlamaya çalışıyorum. Ben bir çığır açmaya çalışıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'in Alâder Efendi'i babamız okuturdu. Bahattin abi yeni vefat et. Kendi kulağımla duydum ya. Hem de makamla okuturdu. Ve Ali baba ağlardı diner. Şifa şerifi kendi okuturdu. Ağlamaktan okuyamaz. Emin Sarıç Hoca'dan kulağımla duydum ya. Efendi Hazreti'nde zaten duyduğumuzun haddi hesabı yok. O kaside bir de Onun da tercümesini yapmam lazım bir an evvel inşallah. Yani ne güzel insanlar amel ediyorlar. Herkes sizin gibi benim gibi konuşup dinleyip gelip geçmiyor. Yan gelip yatmıyor. İnsanlar bir insanın hidayeti için. Bir kere diyor mevlüt yaptım diyor. Kadınları davet ettim. O zaman da yeni başladım bu işlere diyor. Yani mevlüt derken Efendimizin hayatı siyeri okunuyor o arada. Arapça mevlütle tebergen okunuyor. Şu harekeli yazdım ya onu mevlüt kıraatı kitabında. Harekeli isteyen okuyabilir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti mutlaka hazır olur. Bunda şüphe yok. Bütün meşayih ittifak etmiştir bunda. Ondan sonra, kadının biri diyor, naz etti, söz etti. Yani diyor, komşu diyor, tam da alışmamış bize diyor. Bir de baktım gelmiş diyor. Allah, Allah sen biraz sizdin dedim diyor. Yahu dedim diyor, rüyada bana dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidecek, sen niye geri kalıyorsun? Kalktım gelmiyor. Kaç tane böyle kadın diyor, manen ikaz edildi diyor, komşular ikaz edildi diyor. Yahu bir insandan para toplamadıktan sonra, bir insanlara mal mülk satmadıktan sonra, Anladım. İstismar etmedikten sonra kendin yemeğin, kendi paranla bir insanlara yemek yedireceksin, çay içireceksin. O arada da kainatın efendisinden bahsedeceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan razı olmaz mı ya? Şuur budur arkadaşlar. Kainatın efendisinden bizi son derece uzaklaştırmaya çalıştıkları şu tehlikeli günlerde Şiisi, Vahhabisi, bütün dünyanın bidatçısı, sapı gavuru buraya musallat olmuş. PKK'sı, Ermenisi, Yahudisi, Nasarası. Memleket Şuur diye bir şey bırakmamak üzereler. Biz direniyoruz, direneceğiz. Direnmek zorundayız. Bu sünneti bıraktıramayız. ehl sünnetten ayıttıramayız. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu budur. İtikatta onun gibi inanacağız. Fakat adamlar Allah köktedir diye bütün milleti saptırdı bu vahabiler şimdi. Hemen kitap hazırlamamız lazım. Haşa Allah kökte değil. İtikadını taski için. Öyle ölse helak olur. Allah cisim... Gibi oturdu kalktı yukarıda aşağıda Allah mücessimeye girer. Mücessime Allah cisim e, e, sıfatları isnat eden Cisim bize de ne? Biz cisimiz. Mevla ne alakası var? Bizim gibi oturmakla kalkmak. inmekle çıkmak. Haşa. Nüzül sıfatı var mı? Var. Yet sıfatı var mı? Var. veci sıfatı var mı? Var. Ama mahlukata benzemez. Şekil yok. Şekil dediğin anda el üstü çıkarsın. Şekil verilir mi? Neyse kim misli? Misli yok. Ayetle sabittir. Onun için ben ümitliyim sizden. Bu hanım kardeşim öyle yazmış. Hocam senin vaktin çok az. Ben meşgul etmek istemem ama sevineceğin şeyler yazacağım demiş. Ben de aşağı doğru gittikçe ya bayıldım ya. Ya benim bir emeğim varsa bir hizmetim varsa. Ben bu kadar günahkarlık günah fıçısıyım ya. Ben af olursam bundan af olacağım. Neden? İnsanların hidayetine vesile olmak. Siz ne yapıyorsunuz? Bir mesaj bile çekmiyorsunuz. Bırak evinize insanları çağırmak. Bırak millete yemek vermek, çay vermek. Bir insana mesaj, telefon açıp mesaj bile çekmiyorsunuz. Günlerce bütün de, tü, bilmem ne için adını verip de reklam şeyine girmeyelim. Sen telefon şubelerinin ne diyeyim sana işte markalarının işte. Efendim bir bak bakalım mesajlarına, gelenlerine, gidenlerine, whatsapplarına, bilmem efendim sineplerine bilmem dolu. Bir tane Allah için birine uyarı yapmış mısın acaba? Bir mesajında sohbet başladı. Hoca Lalegül'de konuşuyor. Allah için dinle kardeşim. Demiş misin acaba? Yazık değil mi sana kardeşim? Burada Allah rızası için burada ilim anlatılıyor. Tabii benim bu sohbetlerim kısa kısa oluyor. Perşembeler deşim şimdi tabii yine. Mi? Ramazan diye kısa oluyor. Çünkü teravih geliyorum uzatamıyoruz. Ama biliyorsunuz evvelce iki buçuk saat, üç saat. Dolmuş binlerce sohbet var. Sen bunların ilimlerini ne zaman bitirdin de filmlere vakit buldun ya. Yapma kendine yazık etme bak. Hele ki şu Ramazan aşerif ayında. İnsanlar ne güzel kazanıyorlar, götürüyorlar ahirete. Yüklü çıkacaklar inşallah. Biz niye cehli müflis olarak, sıfır olarak, efendim, böyle, hani kendi kendimize yağımızla kavrularak niye çıkalım? Nice insanların hidatine vesile olabilir? Millet birbirini internetle saptırıyor. Millet birbirine uyuşturucu alıştırıyor. Millet kızı kandırıp oradan kaçırttırıyor. Millet şu internetleri ne kadar şerlere kullanıyor. Mailleri, mesajları ne kadar şerlere kullanıyor. Ve ebedi cehennemlik işler yapıyorlar. Şirk işleri de var. Allah, insanları kafir etmek satanistler bile bu kadar insanları tavlama çalışıyor şeytana tapan. bu kadar insanlar müşteri buluyor müşteri yani talep eden talip e sen ne yapıyorsun mübarek adam ya böyle bir televizyon dinlemek imkanı var böyle bir radyomuz var Lale Gül. on sonra internet cübbelahmeto.tv'ler var ondan sonra bütün milleti üye yapsan oraya para istemiyoruz pul istemiyoruz veya 5 kuruş bir üyelik şeyimiz yok bir kuruş reklam verip bile şunu alın bunu satın demiyoruz ya. Senelerdir bizi takip ediyorsunuz. Allah için size sitemizde 2,5-3 milyona ulaşmış. 2,5-3 milyon nedir? Biz niye şimdi 20 milyon 30 milyon olmayalım? Bu milletin hepsi Müslüman ya. Sizin gevşekliğinizden ben mübarek adam. Sanki uyu olana para mı isteniyor? Sanki orada bir reklam mı veriliyor ya? Senelerdir hizmet ediliyor. Bir kuruş alınmıyor ya. Allah belalarını versin. Yok kefen sattı, yok su sattı, sakalı şerifi sattı, bilmem neyi sattı. Allah lanetiyle muamelesi. O kumpasçılara Allah belalarını versin namazan günü. Ne iftiralar uydurdular bana ya. Hiçbirinden bir kuruş karım olmuş değil ya. Hayrımıza yaptığımız işlere, efendim, benim hiç alakam olmayan işlere, karı inan, zararı inan, Kalktılar Ben Resulullah sana sevmiyorum. Ne Ali şerifi önünde olursa sana hatırlatır. Öpersin, koklarsın, koku sürersin. Salavat getirirsin. Değil mi? Saç Şerif'in suları hep bedava dağıtılmış. 60 bin, 100 bin bugüne kadar. Herkes almış şifa bulmak için Resulullah'a değmiş sallallahu. Biz bu kadar iyilikler, hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Her Sen çok zengin olsak kitapları da hep bedava dağıtarız ama e şimdi bunun maliyeti var, kağıtı var, çalışanı var, 50 kişi, kişi arkadaşlar. Benim işim değil, benim şirketim yok. Ben bir şey anlamam. Ben bir tehlif ücreti alıyorum kitaptan. Ama şimdi bu insanlar da bunu ne yapacak yani? Yani bu Ramazan günü millete para verin oruç tutmasanız olur diyenlerin, çıplak başı açık namaz kılınır kadınlara diyenlerin, cuma memlekette farz değil diyenlerin, efendim neler neler eden kabirde dirilmek yok, kabirde insan çürüdü gitti diyenlerin, yaşan nurlerin zekeriya vesaire. Bu adamların kitapları ayda 10 bin satıyor da, Bizim kitaplarımız senede belki de 10.000 yeni çıkan bir kitap satmıyor. Gazetelerde yalan doldurmuşlar buraya en çok kitabı satılan adam diye beni ilan ediyor. Müfteri ben de seni müfteri ilan ediyorum. Müfteri ilan ediyorum. Milletimiz meraklı değil okuma. Hele hediye dağıtayım birine hidayetine mi? Yok. Türk milletinde okuma şey yok şu uğurda. Dinleme kültürü gelişmiş. Okuma hiç yok. Fuzul fuzul yalan yere İftira şeylerle beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sen beni itibarsızlaştıramazsın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itibarını anlatıyorum. Onun faziletlerini anlatıyorum. Ben senelerdir Şifa-i Şerif ders yapıyorum. Ben Kainat Efendisi hakkında 20'ye yakın eser yazmışım. 70 küsur eserim var. 20'ye yakını belki 20 dolduğu geçiyor. Sır Resulullah hakkında sallallahu teala Sen kimsin? Kainatın efendisiyle mücadele edebilir misin? Harb edebilir misin? Tut elimizden ya Resulullah demişiz biz. Onun için o tutuyor. Ramazan elini elinden tutar. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz elinden tutar. Bak ey Ramazan. iste benden dileğini. Seni hakkını bilenin tut elinden diyor. Fe yadurufu'l <gülüyor> ara arasat. Ramazan-ı Şerif'te mahşerin arasat meydanda dolaşıyor, dolaşıyor. Fe yakhudub bi etmenı Arafah Hakkını takdir edenlerin işte ramazan ı şerifi ibadetle oruçla kıyamla teravihle ihya edenlerin ellerinden tutuyor ve yekûfü Beynehi de lillâhi ve ya Ramazan Allah'ın huzuruna onları alıyor götürüyor. İnşallah seni beni de getirdiklerinden oluruz. Getiriyor diyor Mevla soruyor. Mevlâm mekandan münezzeh. Onu Mevla'nın murad ettiği gel dediği yere geliyor. Mevla orada değil Haşa. Mevla soruyor. Ey Ramazan ne istiyorsun benden? Fekoluüriden tütevciyi bir tacil vakar. Ya Rabbi bu benim hakkımı çok takdir etti. Ramazanı diğer aylarıyla bir tutmadı. Gecelerini günlerini oruçla Kur'anla geçirdi. Hiç haramlara günahlara bulaşmadı. Bana çok hürmet etti, ikram etti. Buna vakar tacı tac ilet. Bunu taçlandırmanı istiyorum. Vakar yani azamet, eybet. Vakur adam derler. Ya, Türkçeleşmiş abi Karabacak. Fütevciullah Teala bir Allah Teala ona bir taç giydiriyor. Sonra onu büyük günah sahibi 70 bin kişiye şefaat etti. Yani bu isteğinin için her enine gelenin makamı değil. Çok az insana nasip olur. 70 bin kişiye şefaat izni verilecek makamda olan adama veli derler. Allah dostu demektir. Yok, var tabii Efendimiz Efendi Hazretleri gibi zat var, var. Makamları farklı olmakla beraber meratip farklıdır ama var tabii. Velil bir tane, iki tane değil misin? Ama bunlar şey, 70 bin kişiye şefaat diyor. Hem de büyük günahkarlar Sonra ona Efendim bin tane hurri veriliyor. Sonra her bir huriye, vasife, hizmetçi veriliyor. Sonra onu Ramazan-ı Şerif Burak'a bindiriyor. allah Teala mazatürit ya Ramazan. E Ramazan olmadı mı daha? Daha ne istiyorsun? Ya Rabben bir civar Nebiyik ya Rabbe peygamberinin civarına komşuluğunun e, nasip et de bunu orada iskan eyle. Bu Burak'la beraber ben bunu bindirdim Burak'a. Sen yolunu açık eyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin civarında komşusu eyle diyordun ve Yunus el Allahu Teala onu Firdavs âlâda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin manevi civarında konaklatıyor. Fequlllahu Teala maziatun li'alama'd. Mevla yine soruyor. Ey Ramazan yeter mi? Şefaatlerin bitti mi? Bu adam sana çok hürmet etti, çok saygı gösterdi. Daha bir şey istiyor musun? Fequl qadaytu ya Rabbi inne kerametuke Ya Rabbi, istediklerimi verdin. E ben senden istediklerimi eee Efendim aldım. Ama sen şimdi senin bir ikramın olmayacak mı diyor. Yani sen ayrıyetten ikramın seni, sen sen lütuf kerem sahibisin, kerem sahibisin. İkramın ne olacak? Fe'utu ilev miyete medine min yaqutetin hamra'a ve zebrjedin khadra'a ve fi kulli medineti alfu qasr. <gülüyor> Mevla abi benden de ona 100 tane şehir. İstanbul halt etmiş. İstanbul Mezbele, İstanbul lahım kaynaklarıyla dolu. Dünyanın en güzel yeri dediğine dünyada tuvalet ve hala var. Onun için öyle bir şehir verecek ki Allah kıpkırmızı yakuttan yemyeşil zebercetten. Zebercet bende tespite varmış alıp duruyordum sonra. Yeşil zebercet dünyada var, kırmızı yakut da var. Ama ahiretin girer dünyadakine benzemez öyle. Lekeli mekeli, taşlı, içi gözüküyor, gözükmüş şeffaf değil falan. Kalite düşük tabii bizde. Yüz tane şehir verecek ona. Ya şehrin tamamı Kırmızı Yakut'tan. Ya dünyada hangi zenginin bir köşkü var Kırmızı Yakut'tan? Bir odası olan duymadım ya. Dünya ne fakirlerin yer. Petroşekleri var okudu. Bir tane Kırmızı Yakut'tan ev yapmış duymadım. Ya. Ya, dünya fukara yeri diyorum size ya. Krallar cennete layık. Cennet krallara layık. Ne olur cenneti kazansak şu ramazan Şerif'te. Yüz tane şehir alsak. Yeşilceber bir de her şehirde ne var? Her şehirde bin tane kasır var. Küçüksü kasrına bu benzer? ıhlamur kasrına mı benzer? Zaten hepsi dökülüyor. Rutubetten şeyden. girsen içinde yıkılıyorsun yani. Antikalıktan ne bakım var ne tamir var. Dünyanın kasırları nedir ya? Çöplüktür ya. Ölüm var mı? Var. Sarayda Beylerbey Sarayı'nda ölüm var mı? Var. Topkapı Sarayı'nda hasta olmak var mı? Var. Ne yaradı? Ben sana öyle köşkler şehirler vaat ediyor ki Rabbimiz... Hastalık yok, ölüm yok, yaşlanmak yok, üzüntü yok. Gidiyorsun sarayda oturuyorsun bir haber geliyor vay nasıl. Üzülüp duruyorsun. Cennet değil ki burası. Her şehirde bin tane kasır var. Her kasırda bin tane kapı var. Bir kapıdan öbür kapı görünmüyor. Bir hizmetçisine bağırsa bin tane kapıda leppek leppek buyur ne istiyorsunuz efendim diye karşılıyor. Cennet tam bize göre. Ama Hasbi hocamızın rahmeti dediği gibi. Biz cennete göremiyiz. Soru burada düğümleniyor. Allah cümlemizi cennetine ehil eylesin. İkinci bölüm biraz ara veriyoruz. İkinci bölümde inşallah diğer bazı hadis-i şerifler rivat edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve ala seyyidina Resulillahirrahim ve ala alihi ve Evet. Birinci bölümde konuştuğumuz üzere Ramazan-ı Şerif'in çok faziletleri ve şefaatleri olacak. İnşallah onlara cümlemiz mazhar olacağız. Yani Ramazan'a hürmet ve saygı meselesi çok saygısız insanlar da var. Yani. Adam oruç tutmuyor, bir şey değil, bir de dumanını oruçluğunun yüzüne tüttürüyor. Bu ne terbiyesizlik? Gavur yapmaz. Ya. ya bari oruç tutandan olduğu ortamda bir saygın olsun. İnsanların içinde yeme bari git duvarın arkasına geç. Müslüman adamı ya. Adı Ahmet Mehmet ya. Ale ne yiyor? Bu Ramazan'ı saymasa Ramazan buna sayar mı şefaat? Kasım olur. Düşman olur ahirette şikayet. Nasıl şefaat ettiğini geçen bölümde anlattık. Nerelere çıkarttı? E bak şimdi Terbiyesizlerin durumuna bir mecusi çocuğu e, mecusu ateş beretti be eskiden Bağdat'ta işte Tahran tarafında falan çok mecusiler vardı hala da belki de var ateşte banlar hereki İran tarafı çok mecusidir esasları mecusidir hep Perslerin ama Müslümanlık geldikten sonra işte çocuğun sokağa salmış bir de baktı ki çocuk sokakta Ramazan günü bir şeyler yiyor. Gitti çocuğa bir tokat attı. Doğru soktu içeri getirdi. Sen niye Müslümanlara Ramazan'la hürmet etmiyorsun? Ne saygısız çocuksun. Ya bunu bugün bir Müslüman yapmıyor. İşte eskiden Ermenileri duyardık. Türkiye'de Ermeni, Yahudi birçok yurttaş var. Vatandaş var yani. Eskiden daha çoktu tabii. Şimdi gaz almışlar. Ama evvelce biz duyardık büyüklerimizden. Alenen sokakta yemek yemezdiler. Korkudan değil. Hürmetten. Ya şimdi Müslüman gavur kadar Ramazana saygılı değil ya. Bu ne rezillik arkadaş. Hiçbir dini iman kalmamış bu milletiz mi? Vaz duymamış ya. Neyse bu günler geçti bu Mecusi vefat etti. Komşusu da Müslüman bir zat, Allah'tan. Çok var imam azamın vardı Mecusi komşusu. Eski büyüklerin çok Yahudi, Mecusi böyle komşular oluyordu çünkü. İslamiyette çünkü insanları sürmek yok. İslamiyette tehcir yok. İslamiyet'te e, ehli kitaba, zimmilere, müşriklere e, zulüm yok. Onlara özgürlük var, hürriyet var. Her imkanları var. Fatih Sultan İstanbul'u fethettiğindeki durumu herkesin gözünün önünde. Kime ne yapılmış? Kimin tavuğuna kış dendi? Çünkü İslamiyet öyle emrediyor. İslamiyet barbarlığı, cebbarlığı nehyediyor. Bunun üzerine, efendim, Adam vefat ediyor. Tabii mecusi diye bilindiği için Müslümanlar cenazeye gidemiyor. Yani evine taziyeye gidilir, yemek götürülür, cebaz sağlığı dilenir ama cenaze merasimleri falan tabii ki kilisede, milisede cenazeye gitmek, aine katılmak bunlar haramdır, yasaktır yani. Çünkü orada şirk içerikli şeyler vardır. Bunlara tazim ve saygı göstermek uygun değil. Ama evine gidersin, taziyeni yaparsın, işte ikram götürürsün, yemek götürürsün çünkü onlar e, cenazeyle meşgul oldukları için evde yemek yemek yapacak ne elleri yeme gider ne iştahları kalır. Hepten aç kalırlar. Onun için e, cenaze evine üç gün yemek taşınmak kafir de olsa, komşu kafir de olsa bunlar İslam'ın e, güzel edeplerindendir. Ondan sonra o zat yan komşusu olan veli bunu cennette görüyor. Allah Allah diyor. Rüya bu. Fakat bütün kitaplara geçmiş. Kaç yüz sene evvelki kitaplara geçmiş. Diyor ona ya diyor sen Mecusi değil miydin diyor. Ee, e, yani e, biz bildiğimize göre cennetlik değilsin, cennetlik olamazsın diyor hani putperestsin, ateş ateş perestsin. O da diyor ki evet ben Mecusi'ydim ama Ramazana çok hürmet ederdim ya. Çoluğumu, çocuğumu dışarıda yedirmezdim ya. Yemelerine müsaade etmezdim. Onun için tam ölmeme yakın ben de ağır hastayım, ölümümü beklerken bir ses duydum. Ya melâketi, la tetrük mecûsiyân. Fakrîmuu bil İslam, bî bi Ramazan. Ey benim meleklerim, onu ahirete mecusi olarak gelmesine izin vermeyin. Ona İslamı ikram edin. Yani kalbine ilham edin. Çünkü melekler ilhamcıdır. Şeytanlar vesvesecidir. Melekler ilham eder. E, nasıl ki şeytan gavur ol, mavur ol diye Müslümanı gavur etme avroşi. Meleklerden Müslüman olsun diye kafirleri kalplerine ilham götürüyor. Bu kadar gavurlar nasıl Müslüman oluyor? Meleklerin burada dekli var Allah'ın izniyle, tesir vermesiyle tabii. Ey benim meleklerim siz ona İslam'ı ikram edin. Niçin? Ramazan ayına hürmet ve saygı gösterdiği için. Tanice böyle 11 ayda günahlara devam eden, ismi Muhammed olan bir zat, ramazan Şerif'te bütün haramları, günahları bırakıp ibadete yöneldiği için. Tabii şimdi burada ya bir tek Ramazan'da ibadet ed ediyor, 11 ayda etmiyor diye bu adam nasıl kurtuluyor falan. Mesele o değil. Yani normalde namaz kılmıyor. Ama Ramazan gelince namazlarını kılıyor, işte 11 ayı kaza ediyor. Ondan sonra temiz elbiseler giyiniyor. Allah'ın rahmet ayı, bereket ayı, belki Allah lütfeder, beni affeder, fazl Keremiyle muamele eder diyor. Sonra ölünce rüyada görüldü. Dediler Allah sana ne muamele yaptı? Dedi ki gafel hürmeti, şehr şehra ramazan, bihürmeti tazimî şehra ramazan. Rabbim benim günahlarımı affetti. Niye? Ramazan ayına e, hürmet ve tazim ettiğim için. Ama şimdi burada şu devreye giriyor. Ramazan'a olan saygı onu son nefesten evvel tevbeye sevk ediyor. Gerçi Allah tevbesiz adamı da affedebilir. Bir adam ahirette hiç tevbesiz gitse. Günahları ama Müslüman. İmanı da kurtardı. Ya buna sen cehennemlik diye kesin bakamazsın ehl-i sünnete göre ve men yemut velemyetu min zenbi feamruhu fefadul lirabbih. Ehl-i sünnet metinlerinde bu geçiyor. Kim tövbesiz olarak ölürse onun işi Allah'a asmarlanmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetler doludur. Yaghfiru <gülüyor> limen yesha ve muadibimen yesha. Dile affeder, af eder, bu bakımdan kimse ben namaz kılıyorum. Öyleyse kesin affoldum. oldum. Öbürü namaz kılmıyor. Kesin cehennemlik oldu. Hüküm veremez. Son nefesini bilmiyorsun. Sen sonuna kadar getirebileceğini bilmiyorsun. Sen riya mı yaptın, gösterişe mi kaçtın, kabul olundun mu, reddolundun mu bilmiyorsun. O adam ölmeden evvel neyle muamele görecek? Allah onun bir iyiliğine başlayacak veya tevbe nasip edecek. Ölmeden evvel e, Mevla ona efendim, tam bir nasuh tevbesiyle dönüş nasip edecek. Bu nedendir? Sebeplerdendir. Çünkü sebepler nedir? Ramazan'a hürmet ve saygı sebeplerden biridir imanlı ölmek için. Bir adam Resulullah s.a.m. işte İslamoğlu gibi şu gibi bu gibi adamlar peygamber de benim gibi adam ben de onun gibi adamım. Sahabe kabaydı. Peygamber sahabeden razı değildi. Haşa. لَكَدْ رَضِيَ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَا عِيُعُونَكَ Acın altında biat eden Hudeybiye'deki sahabeden razıyım dediği ayetle sabit Fetih Suresi'nde adam kalkıyor peygamberi bırak Allah'a da yargılıyor sorguluyor. Diyor ki peygamber razı değil. Ya Allah'ın razı olduğundan peygamber nasıl razı olmaz? 1500 kişi Hudeybiye'de bulunan. Len yele cenne şeyde Bedir ve Hudey. Bedir'de bulunan 313 veya Hudeybiye'de bulunan 1500 kişi yani hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Sahih Müslim hadisi ya. Bu da cehenneme girmeyecekse nasıl Allah razı olmuyor onlardan ya? Cennete gidenden Allah razı olmadığı cennete giden e, cehenneme gitmeyecek demek, cennete girecek demek. Özellikle Bedir ve Hudeybiye sahabenin en üstünleridir ya bu katılanlar. Bedir daha azdır, azınlıktır. Hudeybiye daha fazladır. Sen şimdi gidiyor orada diyor efendim sallallah demişti abdest suyunu üzerine sürüyorlar diye. Bunlar kabaymış aymış, sabaymış. Peygamber bunlardan razı demiş Haşhaş da Ne yanlış bir yorum ya? Sahabeye hakaret, Allah'ın razı olduklarına karşı hakaret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de günahları vardı diyor 3 Muhammed kitabında. Yani şimdi böyle bir adam imanlı ölmesi nasıl düşünebilir? Ha şimdi imanlı mı zaten Müslüman mı? O da ayrı bir soru iş yani. Zaten kaderi inkar ediyor, alın yazısını inkar ediyor. 5 şey indirmiş zaten. Amentüyle oynayan nasıl olacak yani? Ama sen şimdi içkici, kumarcı, zinacı, her günah yapmış öyle adamlar var ki sakalı şerifi gördüm hüngür hüngür ağlıyor. Hırkayı şerife gittiği zaman orada bayılıyor. Bir umreye gidiyor bir Medine'de Ravza'da adam yerlere yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşkından şeyde. E şimdi bu aşk, muhabbet, sevgi, hürmet, tazim, saygı bunlar büyük iştir. Günahkarın günahları affettirir. Yavru bile Allah Müslüman eder o hürmeti sayesinde. Ama Müslümanım, haciyim, hocayım deyip de bütün milleti peşine düşürüp kandıran adamları da imansız gönderir. Çünkü neden? Saygı yok. ben yazdım şa'irullah feinnaha min qulub Allah'ın dininin nişanları var. İnne Safa ve'l-Merve Safa Merve tepesi Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Safa Merve taş o taşa Allah'ın dininin nişanlarındandır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininin nişanlarından değil. Öyle mi? Onun çenesinde biten mübarek sakalı, başında biten mübarek saçı he kutsal değil. He? Ne yazar diyor? Orijinal saçı olsa ne yazar diyor? Aynı böyle. Derisini soysan diyor, üstüne giysen ne yazar diyor? Tövbe tavla derisini soysan ne biçim tabir yap? Ama bu kalpte takva olsa, Allah korkusu olsa, Allah'a iman olsa diyor, benim dinimin nişanlarına hürmet eder. Kim benim dinimin nişanlarına hürmet etmez? Anla ki kalbinde iman ve takva yoktur diyor. Allah dağ tepeye dinimin nişanı diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenindeki bedeninde biten şeylere sen saygısızlık ediyorsun. Taştan dağ mı değersiz? Haşa. O taş da değerli, Hacer resvet değerli, Makam-ı değerli. Allah neye değer verdiyse o değerlidir ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dağıttı. İkisi mübeyn ennaz. Ebu Talha'ya verdi saçını. Haçta ihramdan çıkarken, umrede neyse. Dağıt bunu insanlara paylaştır, bölüştür dedi. Millet kapıştı. Onun için binlerce sakal şerif her yere dağılmış dünyanın. Kendi dağıttı. Şirke davet eder mi? Hidayete davet üzere gelmiş. He? Hadi, hidayet edici bir zat. Şirke davet eder mi? E sen Allah'ın din nişanına hürmet etmezsen. Ramazan Allah'ın din nişanlarından, Recep öyle, Şaban öyle, Muharrem öyle, haram ay. Dört tane haram ay var, bunlar öyle. Mevla bunlara hürmet, hürmet, haram demek yasaklı, korunmuş, hürmetli, saygın, saygın. Sen ne konuşuyorsun? Kendi kafana din uyduruyorsun. Bir de bizim ayet hadis hadisi okuduklarımıza uydurulmuş din diyorsun. O çay çivi çıkan o koyuncu mudur nedir, Ramazan koyuncu mu nedir? Ne kadar eli sünnet dışı adam varsa hep onları çıkarıyor. Kur'an'ın aleyhine konuşan, hadisin aleyhine konuşan. Hep onları çıkarıyor çay timidi. O adamın programını dinlemek yüzde yüz haram. Ben kaç kere rastladım bir dinliyorum eyvah. Milletin din imanı gitti diyorum ya. Ne kader kalıyor ne alın yası kalıyor. Ne nesih kalıyor ne mensuk kalıyor. Hepsini kar ediyor Adamlar çıkarıyor. Lahşerlerinden muhafaza <gülüyor> eyle ya Rabb'e la. Bu millet ne olacak ya bu millet kaldı bunların eline ya i̇şte Rizeller uyanık olacak. Başka yapacak bir şey yok. Çay içim derken, ondan sonra çayını yudumlarken ne yapmayacak? Zoka yutmayacak. Batılı dinlemeyecek. Helak olmayacak. Ehli sünnet konuşan bu kadar insanlar var. Hakkı bulacak, iddia erecek. Ama millet anlıyor mu zaten? Bunu ne biçim konuşuyorlar? Ya Efendim, tabii bizim Karadenizciler uyanık olur. Onlar da hocalar duyuyorlar. Sıbyan Mektebi'nde Karadeniz'in köylerinde, Rize'de, Trabzon, Sibyan Mektebinde okuyan çocuk, bunların profesörlerine evvendim, e, kesinlikle ağır basar. Kesinlikle ya, tabii ya. Bizim koca karılarımız bunları var ya. Suya getirir susuz getir. Bizim memleketin koca karıları. Ne konuşuyorsun sen derbe? He? <gülüyor> Bir koca karın yanından Faru Razi Hazretleri ne geçiyormuş? Kadın da bunu, bu da kim ya demiş. Fahru Razi de bozulmuş. Allame-i Cihan. Yüzlerce talebe var başında. Demiş şuna, söyleyin ben kimim demiş. Geçmişler, ne ne demişler. Ne oldu bu Fahru Razi'dir, Allame-i Zaman. e ee, ne hüneri var demiş. Allah'ın varlığına demiş, bin tane delil getiriyor, ispat ediyor. Demiş bin tane şüphesi olmasaydı bin tane delil aramazdı demiş. ben delil meli lazım değil. Ben hiç şüphem yok Allah'a demiş. Halbuki Faraz'ın şüphesinden değil o da şüphe edenlere cevap için uğraşmış o işleri bulmuş ama bizim koca karılar bile Allah'ın izniyle bu milleti düzeltecekler inşallah. Bunların dinlenmemesi gerektiğine uyaracaklar inşallah. Tabii ben ümitliyim. Ben bu milletten hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Şimdi tabi Ramazan-ı Şerif'te münafıklar çok devrede. Nasıl ki salih insanlar e, sohbet yapıyorlar. E, bazı kanallara bakıyorum maşallah. Ekseri güzel insanlar da var yani. Ya Hoca Eli sünnet adam Fatih Çıtlak Hoca Eli sünnet adam Böyle bakıyorum Benim de biraz geçen sene bindirmelerimin faydaları olmuş Osman Topaş Efendi güzel konuşuyor Beyaz TV'de mesela Allah dostu salihlerden veli bir zat Osman Topaş Hoca Efendi e Şimdi mesela onu konuşturuyorlar Geçen sene dedim ya ya böyle adamlar var niye Tabi Hoca de orada şey değil eskiden konuştuğu sohbetleri veriyorlar Ama güzel Güzel ilimler var arkadaş Ben sana sadece beni dinle başkasını dinleme diyor muyum Beni dinle diyor muyum ben sana. Ehli sünnet bir adam buldadım. Bak kaç tane isim zailim. Öbürlerine sabit biraz yok. Konuk alıyorlar ya. Bakıyorum konukların da çoğu güzel. Cemal Vanlı Hoca'ya geçen rastladım. Çok memnun oldum. Mahsunanlı Hoca'yı rastladım. Çok memnun oldum. Hep ehli sünnet adamlar, efendi hazretlerinden nasip almış adamlar. Yani ehli sünnet hocalardan okumuşlar. Babaları efendim vaizler, ehli sünnet hocalar, hatip insanlar. Hilas Vanlı Hoca rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Ahmet Vanlı Hoca sağ Allah şifasını versin. Yani Ehli sünnet insan yok değil ama çok da değil. Seçici olmak lazım. Karpuz alırken seçenler, hıyar beğenirken seçenler, hocayı dinlerken ne diyorsa bakayım dediyse doğrudur, profesörse doğru söylüyor diye. Mehmet Okyan'ı dinleyenler. Nasıl bunlar yani ahiret karını seçimini yapmış olur? Dünyanın en ufak işine o kadar seçim yapıyor. Ahireti, imanı Amentüsü artık tartışmaya açılmış. Amentüsü. Hadisler bütün reddediliyor. Mezhep zaten hiç yok. Öbürde kalkmış ben Resulullah mezebim diye acayip bir cehalet. Böyle bir rezalet görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezhep. Dinin sahibi dini getirdimce o Resulullah mezhebi olur mu aşağı. Resulullah dini İslam ya. Böyle adamlar var. E bunları dinliyor millet. Şimdi onun için Ramazan Şerif'te iki taraf çalışır arkadaşlar. Yani şeytanlar bağlandı diye seviniyoruz ama tabii cin şeytanları bağlanıyor, insan şeytanları sallanıyor. Ortalık yaygınlaşıyor, doluyor. Eskiden daha fazlaydı. Bütün millet bir arabi. Hatırlamıyor musunuz 10 sene evvel, 15 sene evvel? Yaşan Nuri'nin, e, Zekeriya Beyaz'ın şeylerine kalmıştı. Bütün televizyonlar bunlar çıkıyorlardı. Ne diyorlardı? Para ver, namaz kılmasan olur. Şey Oruç tutmasan olur. Fidye ver, sağlığın yerine tutmasan olur. Kadınlar çıplak başı açsın, kılsın. Neler diyorlardı değil mi? Canımız çıkıyordu. O Süleyman Ateş dolanıyordu ortalıkta. Yahudi Hristiyan cennete gir Nelerle o şey oluyor. Bayağı azaldı ya. Biraz da bunlar yaşlandı biraz. Yeni gelenlerde çok atık değil. Reyting yok. Allah'a eyle sünnet dışı konuşanların reytinglerini iptal eyle. Allah'ım konuşmalarını, dillerini ihraç eyle. Ya Rabbi dillerini tut Ya Rabbi. Rezil kefaz eyleyip, perişan eyleyip. Televizyon sahipleri de bu herif reytingi aşağı düşürdü. Bir daha lazım değil demelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin Allah'ım sallallahu aleyhi Oncle buure'den bir hadis okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu azalle bu şer Ramazan'a bi mahlufi sallallahu Kendisine diyor Resulullah diyor tabii o da kendisine Resulullah. Resulullah'ın yeminiyle söylüyorum diyor. Ramazan ayı geldi. Öyle bir büyük ay geldi. Muhammedun alel Müslimine şehrun hayrul lehum. 11 üzerine 10 bir ay gelip geçti. Ramazan'dan daha erli bir ay gelip geçmedi. Ve la bil münafiki Münafıklara da Ramazan'dan daha şerli bir ay gelip geçmedi. Münafık Müslüman gözüküyor bunlar işte ya. Tersil profesörü diye çıkıyor. inkar inkarı, evrim teorisi var diyor Mustafa Öztürk. Kur'an'da yok demez diyor. Ne demek? Milletim haymundan türediğine inandıracak ya. Bi mahlufi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yeminiyle söylüyorum diyor. <gülüyor> Müslümanlara en hayırlı ay, münafıklara en şerler. İnne'llahi ve ne min Bak hani Allah bilmez diye gidici aziz bayındır. Olduktan sonra biliyordu, önceden bilmiyordu. Bak bu hadis-i şerif sahittir. İbni Huzeyme sahihinde zikrediyor. Beyhakî, Ahmet İbni Hanbel, İbni Ebi Buhari'nin Şeyh'i Buhari'nin Şeyh'i Buhari'nin Musannef'te zikrediyor. Bak daha Ramazan girmeden diyor Allah vereceği sevapları, nafileleri, kimin ne teravih kılacağını, kimin ne nafile kılacağını hepsini bilir ve yazar. Ve yektübü vizru ve şeqlâ'u kablen yedhule, münafıklara da, fasıklara da, bedbahtılıklarını, suçlarını, günahlarını orucu terk ettiler, namazı terk ettiler teravih kılmadılar, gıybetledik o diye devam ettiler bunları da daha Ramazan girmeden Allah biliyor yazar buyuruyor çünkü Allah ezelden biliyor ama yine imtihan olsun diye melekleri gözcü ve şahit koymuş seni seyrettiriyor sen zaten iradenin kudretini ne yöne sarf edeceğini Allah ezelden biliyor sana müdahale etmedi, ezelde de etmedi şimdi de etmiyor, bak özgür iradenle teravihe gidiyorsun veya gitmiyorsun oruç niyet ediyorsun veya tutmuyorsun değil mi Ama Allah'ın ilmi nihayetsiz ezelden biliyor ve delgennel müminen yuiddulhu Müslümanlar Ramazan'a hazırlık ediyor. Şimdi bile çarşı pazarlar bolluk bereketleniyor. Herkes gidiyor biz alışveriş yapıyor. İftarlık, sahurluk, millete dağıtmaklık, yemek ikramlık falan. İbadet için harcayacak fitresine şey ediyor. Zekatını hesap ediyor, çıkartmaya çalışıyor. Ve enel münafike yuiddü fi gafalati'l müslimîn. Münafık ise ne yapıyor? Müslümanların kasletlerini kolluyor ve tiba avretlerinin açılmasını peşine düşüyor. Yani işte bu kumpasçılar gibi kaset çekmek için malzeme arıyor. Kim karısıyla ne yaptı, kızıyla ne yaptı? Adamın karısıyla çıplak görüntülerini çekiyor. Oteli onların otel bir tane elinden aldınız şimdi. O otelde gelen adamların karısıyla çekmiş. Adam için karısını göstermek ister mi çıplak vaziyet? İşte münafıklar ne yapar diyor? Hele ki Ramazanda diyor böyle tam devreye girerler. Müslümanların gaflet anlarını kollarlar. Avretlerini, ayıplarını, efendim açıklarını e, izlerler. Nasıl bir Müslümana zarar vereceğim? Ya kaç sene hep Ramazanda. Evvelgene hatırlar bu millet. Her sene Ramazanda bir olay çıkıyordu. E, geriye doğru hatırlayın 28 Şubat süreci ondan evveli ondan sonra. Ya bir saatte çıkarıyorlar şeyh diye. Ya bir adam çıkıyor bir sene benle uğraştırdılar milleti 15 gün, 70'e binmişim diye. Ya bunda ne var? Ramazan günü gidip orucu ağzına binmedik ki. 15 gün bunlar. Hep Ramazan'da. Fark ederseniz gerideki hesaba bir bakın. Her sene Ramazan'da bu münafık medya, bu mason lobilerinin emrindeki medya, Müslümanları taciz edecek ve rahatsız edecek. Mutlaka bir olaylar Ramazanlık hazırlar. Sen nasıl Ramazanlık iftariye sahuriye hazırlıyorsun? Onlarda. Kumpas için kenarda bir şey haberleri hazırlarlar. Bekleyin bekleyin Ramazan'dan evvel yayınlamayın derler. Ramazan'da ne olsun? Milletin orucu, iftarı, teravisi, zehir olsun diye. Allah da onların kabirlerini ateş doldursun. Neler ettiler bu millete ya? Neler çıktı bu millete? Her sene Ramazan'da bir şey patlatıyorlar. <gülüyor> o zaman nedir? Ramazan mümin için ganimettir. Kar zamandır, büyük fırsattır. Mümin kazançlı çıkacaktır. Allah ganimetlerimizi azim eylesin. ecirlerimizin mükafatlarımızı büyük eylesin. zayı olmaktan muhafaza eylesin. 89. sayfedeki derginin başındaki şehadetleri, istiğfarı, cennet isteyip cehennemden sığınma duasını. Çok yapın. İftar saati birkaç en az üç kere okuyun. Ben de hiç bir gün okumuyorsunuz. Sonra iftar duaları 89'un sonunda 90'a da geçiyor. Bunlarla da günahlarınız affolur. Anadan doğmuş gibi tertemiz olursunuz. Her iftar saatinde 600 bin kişi cehennemden azad olurken mutlaka birine dahil oluruz ve olursunuz. İnşallah Rahman. Bu gecenin teravihi yani 11. gece Allah Teala dünyadan onu suya kanmış vaziyette çıkar. Ölürken bütün millet susuzluktan şeytana imanını satacak hale gelir. O zanneder ona su verecek. En tehlikeli hal koma halinde susuzluktur. Bu gecenin teravihini kılan ölürken susuzluk çekmeyecek. وَاَمُرُّ عَلَى الصِّرَاتِ كَالْبَرْقِ الْحَاطِفِ sıratı şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeyecek inşallah. Sakın teravihleri noksan etmeyelim. Rabbim kabul eylesin. Amin. Sallallahu teala ala ve ala ala aleyhi ve selleme. Teslimen kethiran Rabbil alemin. Yarın gece inşallah e, Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız. Akşam ezana bir saat kala sohbet başlayacağız. Ondan sonra işte yetiştirebildiğimiz kadar da dernek iftarlık verecek size. Siz yine yanınıza hurmanızı bir şeyinize alın. Herkese hurma yetişmeyebiliyor. Bir iftarlık alın ama dernekten de bir çorba, bir sıcak bir yemek alırsınız inşallah. Allah Teala cuma gecesini ihya hususunda bizleri gayretle eylesin. Yarın gece cuma gecesidir. Teravihi de ben kıldırıyorum inşallah. Çok da uzun kıldırmıyorum. Hatimle de kıldırmıyorum. Korkmayın inşallah gelebilirsiniz. Allah emanet ederiz.